İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel Merhaba. Günaydın Merhabalar. Günaydın İzel ve hoş geldiniz. Günaydın can hoş bulduk. Evet. Dron yarışmasına katılmadın galiba. Hayır katılamadım. Ee, cuma, kat... ne, ne? cuma günü değil miydi? C bugün, de bugün de. Cumartesi de vardı. Yok Cuma değildi değil mi? Şey, e, köp Cumartesi köprü ya. inşa edeceğim. Köprü inşaatına giriyorum. O işe başladım. Yani e, evet. Köprücülük. Köprücülük. Niye? Yok bir şey canım. Köprücülük. Yok. Yo. Sanki zamanı gibi Köprüleri geliyor. Köprüleri atmanın zaman köprü. değil. En azından. Köprüleri atmam. Evet. Atmayın. Efendim, e, Fridays for Future Kara Cumaya karşı. <gülüyor> Bu hafta konumuzu evet. e, gerçekten de e, ya nasıl oldu kapışmacan? Bilemiyorum. Sonuç nasıl oldu? Bence e, Kara Cumacılar kazandı. Kara Cumacılar Cuma... her zaman kazanır. Değil mi? Ama karikatür dünyasında e, yüzlerce karikatür çizildi hı hı. ve. Hakikaten ben seçim yapmakta da çok zorlandım. Kara Cuma'yı da hepsi eleştiriyordu. Yani cumalcılar para kazandı ama yoksa kara, bir avuç insanlara Ama para maliyetine kazandı. satıyorlardı. Hatta çok daha böyle büyük tezahüratlar yapılmış falan. Çok i̇nanılmaz. büyük yani inanılmaz rekorlar kırılmış özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ama yani bu dünyanın kazandığı anlamına hiç gelmiyor tabii. Hı. Valla ben özel bir promosyon yaptım bu hafta. Beş yerine iki tane ekledim. Yedek karikatür anlatmaya çalışacağımızda. hızlı. Hemen. Buyurun Kara efendim. Kara Cuma'dan etkilenin Devam ediyor değil mi kampanyalar? Kara Cuma... Kampanya Cyber Monday var şimdi. Öyle mi? Evet. Cyber Monday. Güzel. Ee, çok, ...çok iyi, ekonomimiz hareket görüyor... ...yok, sizin değil... Sa ...Türkiye'de üretilmiş Cyber Monday içeriyecek... ...çok fazla bir bilemiyorum ben ama... ...yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri için gibi yerlerdeki çalışan... E ...biz küçük Amerika değil miyiz? E, ...yo, drone... Yo, ...drone çeviri de var, Kim? o da Cyber Monday'e... Evet. E, ...oradaki girecek. malzemeler de yerli ve milli malzemeler misiniz? ...kısmen... ...geçen bu konuyla alakalı insansız hava aracından bahsetmiştik... ...tam yerli ve milli olmasa bile... ...yerli ve milli denilen araçlar onlar... Evet, özür diliyorum. Estağfurullah efendim, ne demek? <gülüyor> Peki, o zaman e, Belçikalı çizer Nikola Vado'nun e, karikatürüyle başlayalım. O çok güzel bir e, karacuma çizimi yapmış. E, karikatürde bir dön kart var en başta böyle siyah. Black Friday diye yazıyor. Hı hı. E, ve ne alırsan yüzde otuz indirimli yazıyor orada. E, şimdi hemen o dön kartın altında da sergilenen ürünler var. Ee, bu ürünlere doğru da koşturan elindeki boş market sepetiyle market arabasıyla daha doğrusu koşturan bir adam görüyoruz. Şimdi ind indirimdeki ürünleri tek tek sayalım yukarıdan aşağı doğru böyle bir yığın olmuş oluşturmuş kule oluşturmuş çünkü. En tepede bir tüketimi azaltma kılavuzu görüyorum. Hı. Ee, onun altında hemen e, solda kapağında Greta Thunberg'in portresi olan Pardon, bir kitap. Büyümeyi, büyümeyi azaltma büyümeme Büy Büyümeme, e, evet, büyümeme ama aynı zamanda büyümeyi şey anlamında yani. Ben öyle algıladım, bilmiyorum. Ya, Olabilir. Bu, bu çok program yaptığımız için büyümeme Hı -hı. üzerine büyümenin dekrosans meselesi artık öyle yorumlar. Demek yanlış yanlışıyorum Evet, evet. E, büyümeyi azaltma. Daha doğrusu e, rehberi kılavuzu. Nobel evet. ödüllü iktisatçılar da artık büyüme saplantısından hemen vazgeçmemiz diyorlar yani. Evet. Yani, evet yani o, o konuda kitaplar çıkmaya başladı da onu belki. Onlar kastı. indirimde zaten şu anda Karacuma evet. nedeniyle. Ee, onun altında Ben Greta kitabı var. Ee, Greta'nın güzel bir portresini yapmış. Ee, kafasında bir bone nedense uygun görmüş e, sanatçı. Ee, bir diğer kitap, e, bunun kapağında da dünya resmi var. Bakalım onu doğru tercüme edebilecek miyim? İpin ucunda bir gezegen. Hmm. Aşırı tüketim ve biz. Ben öyle tercüme evet. ediyorum. Un Planète Anxiusie, la surconsommation et nous. Buyum? Hemen e, solunda e, ya bir tane daha sağında Green is good diye. Ee, ...başka bir kitap daha var. Ee, yeşil, yeşil güzel. Indir. Evet. <gülüyor> ee, sonra bir e, kahve makinesi görüyoruz. Kahve e, bu artmakta olan... ...kahve tüketimine önümüne karşı... E, ...çok önemli bir ürün bu. Sürdürülebilir kahve. Bu, bu konuda gerçekten büyük yatırımlar... ...yapılıyor şu anda bazı firmalar tarafından. Ve e, anladığım kadarıyla... ...yararlıymış bu sürdürüle, sürdürülebilir... ...kahve üretimi. E, hemen yanında da... ...elektrikli bir suf. Araba maketi. Ee, SUV evet yani 4 çarpı 4. çarpı 4 elektrikli ama. Hepsi de böyle işlenmiş ahşap e, işlenmemiş pardon. İşlenmemiş ahşap bir sehpanın üzerinde. Ee, sehpanın altında da e, geleceğin toplu taşıma aracı diye yazan Böyle tenteli bir at arabası. Hani e, kovboy filmlerinde kervanlar e, evet. böyle sıra sıra giderdi ya. Öyle bir at arabası var. At yok ama. E, yanında yüzde yüz organik şeker e, kutusu, bir kinoa çuvalı, bir e, organik sebze çuvalı. Hepsi de Kara Cumaya özel olarak yüzde on indirimli, yüzde otuz pardon %30 indirimli. indirimli. Aldınız aldınız. ...yoksa gidiyor. <gülüyor> evet. ee, bu Belçikalı... E, ...çizer Nikola... E, ...aynı zamanda çizgi roman çizeri... ...Nikola Vadod'un... E, ...güzel bir karikatürüydü. Fransız karikatürist Tibo Sulsier ise... E, ...internet satışları sonucunda gerçekleşen... ...o lojistik, umman lojistik desteğe dikkat çekmiş. E, Sulsier'in e, karikatüründe... E, ...Zalando, Amazon.com, Darty... Sea Discount gibi o Fransa'nın dev e-ticaret e şirketlerinin sevkiyat kamyonları var. E, sevkiyat araçları görülüyor. Bunlara bir de Fransız posta kargo şirketlerinin kamyonu da eklenmiş ve tabii hepsi bir arada muazzam bir egzoz dumanı yaratıyorlar. Hatta görülemiyor artık. Nerede görülemiyor de değil mi? Orada kamyonlar, zaten. Kamyonlar az bir şey görünüyor. Solda da bir e, garip adamcağız var. Bir Fransız vatandaşı. Herhalde pazardan aldığı e, ...sebzeleri torbasına doldurmuş, el çantasına doldurmuş, evine gitmeye çalışıyor ama o da öldü, ölecek yani. <gülüyor> Çok mutlu görünmüyor. Pek değil, pek değil. Ee, aslında bir kare Cuma kazazedesi de ölmüş. Hmm, evet. evet. Ölmüş, onu Küba asıllı Meksikalı, çok usta bir karikatürcü var, Angel Boligan diye. Onun çizgilerinden görüyoruz, öğreniyoruz... Ee, herhalde sahibi tam gaz sürüyormuş bu ağzına kadar dolu market arabasını. Markette de ee, orada gezinen bir vatandaşı ezmiş. Şimdi kazaselinin hayatını kaybetmiş olduğunu da yerde tebeşirle çizilen o e, şablondan o şekilden görüyoruz. Olay mahalli. Evet olay mahalli. <gülüyor> Kazaya karışan market arabası da kaza yerinde aynen öyle terk edilmiş. Ee, i̇çi dolu tabii. E, muhtemelen e, market arabasını hızla süren kişi de alkol kontrolüne mi götürülmüştür? <gülüyor> ne yapılmıştır bilmiyorum yani. Gülüyoruz ağlanacak bir halet. Evet. E, şimdi gülmeyeceğiz çünkü Sinoplu e, ödüllü karikatür ustası Aşkın boya battı kendisi. E, Kara Cuma'ya bir başka açıdan ve oldukça da duygusal bir şekilde yaklaşmış. E, Ayrancıoğlu'nun karikatüründe karanlık bir hapishane hücresi görüyoruz. Çıplak ayaklı mahkumumuz e, tam bir klişedir zaten bu. Hücrenin bir köşesinde hüzünlü bir yüz ifadesiyle yerde e, çökmüş oturuyor. Yere çömelmiş oturuyor. Üste solda ise hücrenin demir çubuklu penceresini görüyoruz. Mahkum e, o da bir tebeşirle olsa gerek. Tıpkı bir önceki karikatürdeki gibi fakat bu defa duvara bu pencereyi de içine alan bir market sepeti Market yani işte. arabası çizmiş. Evet. Öyle olunca da pencerenin dışında görülen e, o mavi gökyüzü, güneş, e, kuşlar, ağaçlar falan hepsi doğa. Market arabasına hepsi market arabasının içine yerleşmiş. Evet, hepsi market arabasının içine yerleşmiş. Çok güzel bir karikatür evet, bu. Evet, gerçekten. E, bu da hapisteki e, kişilerin Kara Cuma düşleri olsa gerek tenziratlı doğa. <gülüyor> e, şimdi hapishanelerden söz açılınca... Geçtiğimiz hafta sonunda Cezayir'de tutuklanarak hapse atılan e, Cezayirli bir meslektaşımızdan söz etmek istiyorum. Evet. Nim, Nim'e müstearıyla tanınıyor, e, karikatürlerini o imza ile çiziyor. Abdülhamit Amin aslında asıl ismi. Tutuklanma sebebi nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. E, fakat yakınları ve çalışma arkadaşları Nimlenin e, son olarak çizdiği bir kül kedisi. Yani sindirella tablosu karikatürü Hı. nedeniyle tutuklanmış olabileceği ihtimal üzerinde duruyorlar. Kuvvetle muhtemel diyorlar ve bu şayet e, askeri açıdan e, problemse e, başı ciddi dertte e, diyorlar Nimen'in. Şimdi e, bu karikatürün başlığı seçilmiş. Zaten bir tablo bu, bir resim tablosu. Altında e, Lili diyor, yani seçilmiş. Evet, yağlı boya, kocaman Yağlı boya, büyük tablo. çerçeve içinde e, güzel bir tablo. Evet. E, şöyle anlatabiliriz. E, bu 19 Aralık tarihinde, önümüzdeki 19 Aralıklarında... ...Cezayir'de genel başkanlık seçimleri yapılacak, gerçekleşecek. E, ve katılacak olan beş tane aday var. Evet. Bu adaylar sırayla dizilmişler böyle... E, Sandalyede daha doğrusu şık koltukta, makam koltuğunda oturan ee, bir kişi var. E, o da Abdülmecit Tebun'muş. Bu e, adaylardan bir tanesi. Hmm. Ve şimdiki devlet başkanı ki e, aynı zamanda genelkurmay başkanı, yani geçici devlet başkanı Ahmet Gayet Salah ki üniformalı, e, o da yere diş çökmüş, elindeki cam ayakkabıyı, Adaylar da deniyor fakat e, aslında e, Abdülmecit Tebun'a e, bunu Uy, uymuş, u, uymuş. ona uydurmaya çalışıyor. En arka planda e, böyle hafif gölge şeklinde de e, bu tefrikayı seçebiliyoruz karikatürde. Hmm. Yani e, çok ilginç bir karikatür. Dediğim gibi yağlı boyayla e, yapılmış gibi. Ee, ve e, galiba e, Abdülhamit Amin adımdaki bu karikatürcü dostumuzun başında bir hayli arıtacak. E, beş Aralık günü mahkemeye çıkartılacakmış. Çok cesur bir karikatür. Evet Çok cesur, cüretli kar bir karikatür gerçekten de. Evet sıradaki e, karikatürümüz e, o da yine bizden ve yine duygu yüklü. E, geçtiğimiz hafta e, geçen hafta Diyarbakır Barosu Başkanı Daire Elçi andık. Bundan dört yıl önce 28 Kasım'da Diyarbakır'da herkesin gözleri önünde öldürülmüştü. Işte. Evet. Ee, i̇nternet gazetesi Duvar e, gazetesi işte çizerlerinden Ronnie Batte Tahir Elçi'yi e, çok güzel bir şekilde anmış. Karikatürde elçinin katledildiği o Sur ilçesinin Dar Sokağı'nı görüyoruz. Sütunlar falan var. Yerde parke taşları, klasik o ee, tarihi parke taşların arasından mor menekşeler çıkmış. Fışkırpış. Yani bu beni unutma çiçekleri hmm. denilen mor menekşeler bitmiş. Ee, çiçeklere bakan o gagasındaki zeytin ile birlikte bir e, beyaz güvercin var. O da dile gelmiş konuşuyor. Ne hmm. diyor? İşte dört yıl oldu güzel insan bedenin çiçekler açacak ruhun barışlara uçacak. Evet, biraz üzgün bir dileği. Evet. Yani üzgün ve bir barış aktivisti olan Tahir Elçi'yi de Özlem'le anıyoruz burada. Son olarak, promosyon tabii bu. Bu hafta bir diğer farklı karikatür ve farklı bir karikatürcü, aynı zamanda şair Hüseyin Aslan çizdi bunu. Karikatürde bir evin dış duvarına elindeki fırçayla ve kırmızı boya ile çarpı işareti yapan, çizen bir genç. E, görüyoruz. Fakat aslında bu genç e, bu eylemi kendi iradesiyle değil de kendisinden hem yaşça büyük hem de cüsseci oldukça daha iri birisinin zoruyla gerçekleştiriyor gibi. Bu çarpı işareti. Evet. E, zannedersem yani sanatçı Hüseyin Aslan geçen hafta İzmir'de o Gazi Emir'de oturan e, Alevi bir ailenin evinin duvarına defol. Alevi yazılarak çarpı işareti konulmasına tepki olarak çizdi bu karikatürü. Hmm. Ama aslında e, çok tepki geldi halktan fakat açıklamalar da geldi hemen. E, örneğin po polis aileye bu sarhoşların veya çocukların işidir demiş. Bulmuş mu sarhoşları ve çocukları? E, yok gerek yok. E, barilik zaten e, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı de de değerlendirilmektedir. Demiş. bu değerlendirmeyi bakan kavgayı da tespit etmişler mi kamera? Ama kavga her yerde çıkıyor şimdi yani. Evet. Hangi birini? Hangi birini? Yani aslında ortada abartılacak pek bir şey yok. Hatta bence ortada faul yok, yumurta yok, yeni konu bir çarpı işareti. Bence aslan bu bu da <gülüyor> niye göndermesin söyledikleri de tamamen Bilir palavraydı. Hiçbir şey olmadı yani. Ya Abartıyoruz. Diye. Abartıyoruz evet. Karikatür zaten abartma sanatı. Evet. Biz hafta öyle. Seçelim mi karikatürümüzü? Evet seçelim. Hmm. Bir. Yedi olunca daha zor değil mi? Evet. Karacuma. Evet bir. Ben de katılıyorum. Bir. Yine İzel Bey'e herhangi bir söz tanımıyoruz. Yok. İtiraz edebilir. Ben Beto, iki o yakı isteyeceğim bundan sonra. Veto edebilir. Beto... Selahattin'i alacağım yanıma ama o da hep e, çekimser kalıyor. <gülüyor> Zaman... Bakalım, bakalım kaç diyor Selahattin de Selahattin Selahattin 3 dedi 3 dedi. dedi Angel Boligan'ın e, Market hmm. arabası kazası Dedi hmm. e, Ben de fikrimi değiştirebilirim Aslında Ama yani. <gülüyor> <gülüyor> Yalpaladım şimdi ama Bu 3'e katılabilirim Ben de e, <gülüyor> En sevdiğim arkadaşım siz olmak ister misiniz Tabii ki ben de üç diyorum Neydi <gülüyor> e, soru <gülüyor> Okay, tamam. Haklısınız. <gülüyor> Sıradaki parçamız güvendiğim darlara kar yağdı. İzel Rosenthal'dan geliyor galiba. Vallahi söylersem şimdi herkes radyoyu kapatır biliyor musun Tamam, <gülüyor> açık radyo açık kalsın. Peki, Peki, çok, teşekkür, çok teşekkürler. İzler. Teşekkür ediyorum iyi haftalar diliyorum. İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri.